Uykunun faydaları Hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakiler nas çektiler Merhaba, 6. Ee, programı yapıyoruz. Ee, tarihi koyalım, 19 Mayıs 2014 sahili 6. programı yapıyoruz. Radyo Eko'dasınız, İzmir Ekonomi Üniversitesi İnternet Radyosu. Uykunun faydaları programı ben, olacağım Bakiler. Ee, bugün programın bir başlığı elbette var, güzel türküleri. Ee, birazdan e, güzel türküler dinleyeceğiz. Bunlar hakkında e, konuşacağız. E, fakat e, bugün kaydı alırken e, Soma'daki maden kazasının üzerinden 4 gün geçti. E, ölü sayısının 284 olduğunu hatırlıyorum ama bu Henüz haberlerde dinlediğimiz üzere bu sayı 300'ü aşacak deniyor. Belki bu kayıt verilirken kesinleşmiş olacaktır bu da. Öncelikle bu maden kazası dolayısıyla önlere rahmet, kirdekanlara da sabır, başsağlığı dileyelim. Bugün bu, bununla ilgili sizinle iki yazı paylaşacağım. Birincisi daha önce de programa konuk aldığımız Kenan Ergül'ün Haber 35 haber sitesinde Ölümün istatistiksel Değeri başlığıyla verdiği makalesi sizlere bu makaleyi okumak istiyorum. Bu yazıyı yazarken dönüp yazımın neresinde imla veya yazım hatası yapıp yapmadığıma bakmayacağım. Varsın özne yüklem yerine, yüklem öznenin yerine geçsin. Noktanın yerine virgül mü koymalıyım yoksa imdat şartımı, soru işareti mi koymalıyım bilmiyorum. Hayatımızda özne olmaya mı çalışmalıyım yoksa korkmayın kendim için söylüyorum yüklem mi? İşçi mi demeliydim yoksa? Ya yoksa hayatımızda işçi olmazsa ve bir gün kanalizasyonlar tıkanırsa, hepimizin evini şey basarsa... Ferah olun. işçiler ölümleri kadar uzak değil bize. İşçileri severiz. Yeter ki ölümleri uzak olsun bize. Bizi rahatsız etti bu kadar çok olmasaydı. Yıl içinde toplam gün başına bir ölüm olsa 365 eder. Duymazdık bile. Veya bir işçinin ölümü benim hayatımı sekteye uğratmaz nasıl olsa. Nasıl olsa kömür derdim de yok. Doğal gaz kullanıyorum artık veya ithal kömür Nijerya'dan. Ölümü bize daha az hatırlatır. Uzakta çünkü. Mevlüt okumaya da gerek yok. Bu arada bilgisayar yüklemsiz özne, e, tümce diye uyarıyor beni. Yük işçi mi desem acaba? Giydiğimiz yırtık pırtık kotlar bu mahcubiyetimi giderir mi? Öyle ya. Yılda bilmem ne kadar işçi sadece bizde... Diğerleri başka bir istatistiğin konusu olsun. Herkesin istatistiği kendisi de. Kodlarımızın daha beyaz ve yırtılabilir görünmesi için zehirlenip yavaş yavaş ve acı çekerek ölüyorlar. Halbuki anti kapitalist bir grup Cicili bicili kotlara cin mi desem, karşı olmak için, var olmak için mi desem, eskimiş ve yırtık kod gibiye başladılar. Kapitalizm bu, şakaya gelmez. Veya siz benim şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Üstünüzdeki elbiseye bakın. Aynaya baktığınızda iskeletimizi görebiliyor muyuz? Bizim ölümle bir derdimiz yok. Olmalı. Hayatla savaşarak yaşıyoruz. Uzak tutuyoruz ölümü. Dünyanın... Her halde hiçbir yerinde bu kadar özel hastane açılmamıştır. Hem de mahalle mahalle huzur veriyor bize. Hemen iyileşti verir bizi. Daha dinç oluruz, sağlıklı yaşam. Bence meydanlarımız mezarlıklar olsun, işçilerle dolu. Her gün geçerken bir fatiha, biraz gözyaşı. Taksim olmasın muhabbet, mezarlıklar olsun, işçilerle dolu. Her e, biraz soma, biraz karabük. Bilgisayar Karabük'ü özel isim diye büyük harfle başlatıyor. Soma özel isim değil. Biraz yüklem, biraz zamir, biraz sıfat veya bağlaç. Bağlaçların kendi başına bir anlamı yok. Ama bağlaç olmadan cümle kurulmaz. Bugün Soma olmadan cümle kuramıyoruz. İşçilerin hayaletleri her gün yaşadığımız zamanlarda ve mekanlarda onları uzak tuttuğumuz için lanet okuyorlardır bize. Fakat istatistiğe vurduğumuzda... Vurduğumuz gündelik işçi yani ölüm sanki bir atlas sorumluluğunda kendi yoldaşını alıyor yanına. Gümrah gümrah vurarak yüreğimize, kalbimize, beynimize. Almıyor bizi yanına biraz küskün bir şekilde. Ölüm bizim hayatımızda değer vermediğimiz şey. Oysa onun her an yanı başında. Ne kadar da hoş gelmişti üniversite yıllarında felsefe tarihi dersinde filozofun ''Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok'' sözü. Ölüme meydan okuma. Bugün ölümü yanı başında tutanlar meydan okuyor bize. Kendi varlığımız ölümü unutturuyor. Onların yokluğu ölümü hatırlatıyor bize. Estetik bir ölüm değil belki ama onlarınki poetik bir ölüm. Hatırladığım kadarıyla şairin dediği şu mısra, mısralar. Başkalarının ölümü çeker bizi, başkaları ölümü çeker bizim için. Çekilecek bir hayat değil onların ki, çekilecek bir ölüm de. Kelimelerin benzerliği ürkütüyor beni. Örs ve çekiç, örselenmiş ve çekici olmayan bir hayat. Bugün örseliyor hayatımızı çekiçle döverek. Ölümün sessizliğini dinleyin. Hem de kendi sesinizden, örs ve çekiç eşliğinde yaşadığımız hayatı örseleyerek ve çekiçleyerek. Kenan Hoca yazısını la havle çekerek bitirmiş. Yazının da başında geçen bu kadar çok işçinin ölmesine lafı getireceğim ama ya hayatımızda işçi olmazsa ve bir gün kanalizasyonlar tıkanırsa, hepimizin evini şey basarsa, şey basacağını biliriz evimizin. Ve bugün konuştuğumuz her şeyi o durumda konuşabilir miyiz? Bu soruyu soruyor. Şey, biz ona şey anal diyelim ve konuşma oral arasında hep bir bağ olmuştur. Freud dilin düzen gereksinimi karşıladığını söyler. Mesela Adem'le ilgili şifa olarak gelen bir hikaye vardır. Ee, maalesef burası anlatabileceğimiz bir yer değil ee, evet evimizde şey aslında konuşabilmek ya da o şeye hiç bulaşmamak cesur bir şeydir ee, bugün e, şey ve entelektüelizmin bir ilişkisi doğdu zira e, entelektüeller şeyin içine alınmaya çalışılıyor ee, bu şey üzerinden yapılan bütün vurgular o evimizi basacak basan şey üzerinden yapılan bütün vurgular entelektüel çabayı gösteriyor Hatta otomatik olarak entelektüeller tarafından yapılıyor Yani bu sadece gülünç bir şey ee, evimizi basmaması derken burada bizim açımızdan bir uzaklaştırma da var ee, güzellerin o şeyi yapmadığı düşüncesi gibi ee, Yani artık buraya kadar getirmem lazım sözü. Ee, bunu daha önceden söylemem diye düşünürken buraya kadar geldiyse söz. Ee, halbuki biz de birazdan güzel türkülerine geçtiğimizde e, güzel olanın çirkinliğinden de vurulur. Ee, bugün ölümün de uzaklaştırılması yazıya dönecek olursak e, bu bu kadar çok ölümle ilgili kısmına dönüştürmek. Bugün olumu, ölümün de uzaklaştırılması böyle anlaşılabilir. Yani güzelliğe söz ettirmemek, hatta leke sürdürmemek. Ee, ama modern bir sözle özetleyelim. Ee, modern bir sanatçının, Sezan'ın sözüyle görüntü göreni içerir diyordu Sezan. Ee, başkalarının ölümü, e, İsmet Özel şiiri, Üç Frank Havası yazına geçen başkalarının ölümü bize ne başkasının ölümünden demeyiz çünkü başka insanların ölümü en gizli mesleğidir hepimizin başka ölümler çeker bizi ve bazen başkaları ölümü çeker bizim için bu İsmet Özel'in şiirindeki güzelliğin işte bir haza dönüşerek artık böyle ot gibi bir şey olması yani ee, bu zamanda hani güzelliğin unutulmuş olmasıyla ilgili bir şey değil. Ee, güzelliklerin bir anda tümünün yok olabileceğinin e, mutlak olarak görülmesiyle ilgili. Yani tekrar yazının başına dönelim. Ee, ferah olun işçiler ölümleri kadar uzak değil bize. Ee, ya hayatımızda işçi olmazsa diye soruyordu. Devamında da kanalizasyonlar tıkanırsa hepimizin evini şey basarsa. İşçileri severiz. Yeter ki ölümleri uzak olsun bize. E, bu kadar çok olmasaydı diyor bizi rahatsız etti. Evet bütün güzelliklerin birden yok olması korkutan. E, i̇şçilerin bu kadar çok sayıda ölmeleri de bu hazza korkuya dönüşmüş. E, onu da söyleyelim. E, tekrar yazıya bakıyorum. Atladığım bir yer kalmadıysa. Bir başka, biz de laavle çekerek, bir başka yazıya geçelim. Bu yazı, Hadi Ulu tarafta ki yazısı, Madencinin Türküsü. Hadi Ulu Engin bu yazıyı 17 Mayıs 2010 günü Zonguldak Madenindeki grizu patlamasında ölen 30 işçinin anısına yazmış. Tekrar bugün yayınlandı bu yazı. Ee, ve şunu da ekliyor yazının başında biz de belirtelim asla üçüncü bir defa tekrarlanmayacağını ümit ediyoruz ee, bu zonguldak soma ve üçüncüsünün tekrarlanmayacağını ümit ederek başlıyor madenleri ve madencileri bilirim baya iyi bilirim hayır ee, tevekkel tüte Allah diyerek, özür dilerim okuyamadım ''Ve elime kazma aldıma fener, ayağıma da potin kuşanarak toprağın karnına inmedim. Bu mangal yürek yoktu bende. Dolayısıyla ecel yoldaşlığı paylaşmadım ama yine de insan yutan kuyuları ve o kuyuların yuttuğu insanları yakından tanıdım. Fakat doğru, Zonguldak'takileri parantez içinde Soma'dakileri değil. Ben Şimal'dekileri tanıdım. Epey bir zaman sisli Fransa kuzeylerinde yassı Belçika ovalarına veya helezoni Almanya ruhlarına kömür soldum.'' Oraları mekan tuttum. Nitekim kara suratlar vardiya bitimi salimen gün huzmene kavuştuğunda sanki toz beni de susatmış gibi onların da tezgahına dirsek dayar ve sarı biralarından içerdim. Bazı cumartesi akşamları da madenciler lokalindeki hüzünlü akardiyon eşliğinde ve ebeveynlerin hoşgörülü bakışları altında aynı madencilerin neşeli kızlarıyla flört ederdim. Zira oralarda siyaset yaptım, oralarda isyanını kışkırttım, oralarda zaptiye ile dövüştüm. Cinnet yıllarımdı. Henüz 22 yaşındaydım. Kömür işçilerini aziz kılabilmek için Madenci Birliği adlı dergiyi tek başıma ve Türkçe olarak yayınlıyordum. Birçok kuyuda çalışan Yozgatlı, Konyalı, Emirdağlı gurbetçilere silikos faturasını patron ödesin manşetini attığım gazeteciyi dağıtırdım. Tozdan oluşan o sinsi silikos ki ciğerleri doldurması ve tık nefes etmesi bir ya da Kısa bir süre sonra ellere, kollara, göz atlarına da mor olarak yapışır. Dövmeymiş gibi durur. Giruzu ve göçükten sonra toprağın karnı deşenlerin üçüncü büyük korkusu budur. Nitekim de bölge hastaneleri suni temsil aparatlarına bağlanmış insanlarla doludur. Doğrudur. Maden en rizikola eylemeyi uğraşına tekabül eder. Ama aynı madenciler kendilerini işçi aristokratı addederler ve gerçekten de öyledir. Çünkü hem modern proletarya ilkin onlarla doğmuştur hem de madenciler diğer iş kol çalışanlarıyla kıyaslanmayacak ölçüde mücadele ve dayanışma sergilemişlerdir. Zira daima hayatla ölüm arasındaki o çok hassas çizgide kazma sallamışlardır. Nitekim... ...de Emil Zua'nın Germinal, Lee Vadim O Kadar Yeşildi ki Orwell'ın Wigan Rıhtımı romanlarındaki kara surat kahramanlar... ...Batı Avrupa'daki kuyuların tümden kapandığı şu son yıllara dek madenci namus ve ahlakından hiç taviz vermemişlerdir. Şimdi tekrar sonuna eklediklerini okuyayım yazının. Öte yandan... Yeni facia ertesinde başbakanın fıtrat, kader, kısmet edebiyatı yapması tabii ki odaylanamaz. Lakin saptamadaki kısmı doğruluk payı da bütünüyle inkar edilemez. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun ve güvenlik tedbirleri ne derece sıkı tutulursa tutulsun, madencilik mesleğinde sıfır riziko diye bir şey yoktur. Kelle daima koltuktadır. Hadi insan hayatı oralarda çok ucuza gittiği için Çin'de, Hint'te, Rusya'da dehşet rakamlara ulaşan kaza felaketlere emsal göstermekten imtina edelim. Fakat hatırlayalım. Kılı kırk yaran Almanya'daki Luzinthal, Amerika'daki Virginia, Belçika'daki Marsinel veya Polonya'daki Halenba faciaları sayısız kurban götürdü. Daha nicesi eklenebilir. Evet, madenciler ekmeği aslanın ağzından kapmak için her zaman ve her yerde ölüme meydan okuyarak toprağın karına indiler ve iniyorlar ki işte onlara asil asil kılan yiğitlik budur. Zonguldak'taki parantez içinde Soma'daki yiğit aristokratların ruhu şad ve mekanı cennet olsun diyerek yazıyı sonlandırmış. Evet yine Haydrun Engin'in yazısında da bu kelle koltukta madenciliğin bize niye ise bu bütün bu işçilerin birden yok olabileceklerini mutlak e, gördüğümüzde e, mutlak olarak gördüğümüzdeki o korkunun e, deşilmesi gerektiğini e, ve bunun tamamen o evimizi şeyin basmasıyla ilgili olduğunu yani ben buradan sözü güzel türkülerine getirmeye çalışayım evet güzellik de bir haza dönüşmüş e, ve bu zamanda Artık güzellik unutulmuş e, değil de e, bütün güzellikler bir anda yok olabilir. Bu görüldüğünden e, güzellik bir haza, yani ot gibi bir şeye dönmüş. Önümde John Fowles'ın Aristos Yaşam Üzerine Notlar kitabı duruyor. E, John Fowles'ın bu kitabını herkese tavsiye ederek başlayalım. E, bu okuyacağım... Not, not not ilerliyor e, bu kitap. İnsani hoşnutsuzluklar, ölüm. E, o burada şunu veriyor notların arasında. Salt geçim düzeyinin üzerinde yaşayan bütün ülkelerde yaşam hazlarının bilincine varılmasına keskin bir artışa tanık olmuştur 20. yüzyıl. Bu sadece ölüm, ya yani bilinç iyi bir şey değildir. Bilinç e, iktidarın e, pompaladığı bir şeydir. Bu sadece ölüm sonrası yaşama inanmanın son bulmasından değil. Ölümün günümüzde daha gerçek ve daha olası oluşundan ötürüdür. Çünkü artık hidrojen bombası vardır. Evet, buradan güzel türkülerine gelecek olursak. Bugünkü sizlerle paylaşacağımız güzel türküleri olan türküleri. Karacıoğlu'nun Güzel Türküleri. Programın açılışında ürüyen geldim, ürüyen giderim. Gene ürüyen giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş can talebeler benim can vermeye dermanım mı var? E, türküsünü dinledik. E, Hasan Mutlu Can'dan. E, bu ismi de e, herkes bilir. Bu e, Şimdi birkaç bir şey söyleyelim. Bu ürüğen geldim, gene ürüğen giderimle e, ilgili. Şimdi zamanında e, Dante ve Shakespeare e, Batı'da nasıl ki bir üçüncüye yer yok denebiliyorsa, e, bütün dünya ölçeğinde bir olay bu. E, biz de. Bir olay e, yaratabilmek istersek e, yani bir nevi e, İsmet Özel'in e, bu başlığı taşıyan bir e, söyleşisinden de e, parçalar okuyacağım az sonra. Yani o şey diyor batıdakilerle bir sidik yarışına girmek istersek evet bizde olan bir ikincisi yok deriz. Yani dünyada yok. E, bu dünyayı ilgilendiren bir şey. E, yani batı e, Dante ve Shakespeare bir üçüncüsü yok derken bunu dünya ölçeğinde söylüyor. Ve e, Whitehead'in o sözünü anımsayalım. E, bütün batı medeniyete Platon'un e, altına düşülmüş bir dipnottur. E, ve dolayısıyla bizim topraklarımızda olan bu antik Yunan, dediğimiz şey buna dipnot düşülür ve burada halen batı medeniyetin kendi kendine halledemediği bir takım sorunlar içinde gerçekleşir bu evet bu Vited'in sözünü dikkate almamız lazım o halde ve Karacaoğlan'a gelirsek Yüzyıllar boyunca diyor insanlar Küçük Asya denilen topraklarda hastalandıkları zaman bana bir karacı olan oku dediler. Ee, evet bu gerçek bir şey ama yani işte ayetten sureden medet umulur. Öyle biliriz bugün. Ee, neden acaba karacı olan oku demişlerdir. Evet yani demek ki bizde bir savunmiyet eksikliği var. Ee, yani bu sahicilik duygusunu e, çoktan kaybetmişiz. Yani bunu da söyleyelim. Şimdi İsmet Özel'in o söylesinde bir bölümde bu Karacaoğlan'ın şiirinin Türkmence'ye tercümesi geçiyordu. Orada mesela "ürüyen geldim ürüyen giderim değil de çıplak geldim çıplak giderim diyor. İsmet Özel de buna takılıyor. Yani evet bu topraklar üstünde biz aslında buna ürüyen geldim ürüyen giderim demişiz. Notlama karıştırıyorum bununla ilgili evet bu arada şunu da ekleyelim Karacaoğlan intihar ettiği söylenir Karacaoğlan'ın Tarsus'te Kırklar Mağarası'na onu da o bilgiyi de verelim Tarsus'taki Kırklar Mağarası'na girmiştir ve bir daha da çıkmamıştır Karacaoğlan'ın intihar ettiği söylenir Evet yani o Albert Camus'un sözünü de anlıyor İsmet Özel. Felsefenin ilk problemi intihardır. Evet. Notta bu tekrar karıştırıyorum. olanın bu türküsünü dinledik. Şimdi sırada başka bir güzel türküsü dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'ın Bağlamasından güzel ne güzel olmuşsun sözlerini verelim ee, güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi diyor yani o şeye dönüyoruz biz de güzele, güzelin çirkinliğinden vurulur yani ee, ismin neydi unuttum sorulmayı sorulmayı diyor bakalım bugün kim sammi olduğuna inanarak birine ismini unuttum der. Karaca olan şöyle bitiriyor ee, Yiğit sevdiğinden de soğur Sarılmayı sarılmayı Evet Güzel ne güzel olmuşsun Neşet Ertaş Muzaffer Sarı Sözen Derleyeni Güzel ne güzel Geçen haftaki programda da bir özetleyecek olsak İzmir mahallelerinin değişmesi İzmir mimarisiyle ilgili konuşmuştuk. Burada konuğumuz Caner Gül ile beraber. Orada da İzmir kızları neden özel sayılmış öyle olmalarına rağmen? Onu da söylemiştik. Mesela İzmir kızları, onu bir daha tekrarlayayım. İzmir kızları değil, İzmirli Rum kızları vaktinde İzmir bir liman şehri Avrupa'dan gelen tüccarlar buradaki İzmir'deki Rum kızlarını evlenmek için seçiyorlardı. Fakat çünkü bu mesela o seyahatnamelerde bu arada programın sonunda bir tane seyahatnameyi sizlere anlatacağım. Kısaca bu bir mesela Seyahatname'de geçen Rum kızlarının çok süslü oldukları yani. O Ahmet Ayşim'in dediği gibi hani peçe kalktı diyor. Türk kanılarının ne kadar çirkin olduğunu anladık yani. Ama bütün kadınların süslü olması hani orada... Neyse, Rum kadınların da çok süslülermiş. Avrupa'dan gelen limana tüccarlar da evlenmek için bu Rum kadınlarını seçiyorlarmış. Cumhuriyetten sonra biliyorsunuz burada çok, geçen hafta o rakamları verdik. Çok az bir Türk nüfus kaldı. Türkleştirmeden bahsettik hatta, o başka bir konu. Ee, ve e, bu çok az Türklerin... İçinde Rumlar gitti neticede. Bu çok az Türklerden bahsetmiştik İzmir'deki ve daha sonra şiirler yazıyordu. Mesela Kemalettin Kamu'nun öyle bir şiiri var. işte İzmir kızlarını Rumlara vermeyeceğiz gibi. İzmir'in kızlarının güzelliği, özelliği buradan çıkmış. Öyle olmasına rağmen. Yani bunu da atlamadan geçelim. Evet. Geçmeyelim. Atlamadan geçmeyelim. Bu önemli bir şey. Ee, şimdi İncecikten bir kar yağar. Herkesin Elif diye bildiği türkü. Ee, Saadettin Kaynak Bestesi. Önce bunu dinleyeceğiz. Cengiz Özkan söylüyor. Bir İnce Saz albümünde dinlemiştim. Cengiz Özhan, Özkan söylüyor. Arkasından da Küçüksün Güzel. Yine Karacaoğlan'ın sözleri. Beste Haydar Kutler. Musa Eroğlu'dan dinleyeceğiz. Küçüksün Güzel. etme bu nazı yüreğime bastın ataşı gözün başına takmışsın gülün erizi yüzümü yüzüne süresin gelir Başına takmışsın günler gizim yüzümü yüzüne süresin geri. ladır gözlerin hilaldir koşun aradın dünyayı bulunmaz eşin yaylanınlarından akbeye düşün uzanıp yanına ölesin gelir yaylanın garından beyaz düşün uzanıp yarın öylesin gelin Bilirim yari yoluna koymuşum can ile seri koynumda beslemiş hay vaylanları çözük düğmelerim göresin geliyor koynumda beslemenin Kaynanmoru çözüp düğmelerin gölesi mi güzel dinledik. Gerçekten Karacaoğla'nın güzel türkülerinin içinde bu az önce çaldığımızda çok önemli bir yer tutuyor. Aslında bu programın süresini oldukça aştık. Sonda bir seyahatnameden süreçteceğimi söylemiştim. Fakat bu seyahatnameden söz etmeyi haftaya bırakmak mecburiyetinde kaldık. Ee, bu arada blog adresimizi bir kere daha paylaşalım. Uykunun faydaları blogspot.com Buradan bütün e, 6. programı yaptık. E, bütün programların podcastlerini ulaşabilirsiniz. E, bizlerle paylaşmak istediğiniz e, şeyleri de gönderebilirsiniz oradaki mail adresi üzerinden bu haftaki programı yine bir karaca olan türküsü Gövel Ördek başlı Gövel Ördek diye bilinir mesela bakıyorum benim içinde en sevdiğim kısmını benim sesimden bir kere dinlemiş olun Şahin'im var bazıları'm var tel alışkın sazlarım var yara gizli sözlerim var diyemiyorum ele karşı ee, bu türkü de bana kalsa benim en sevdiğim türkülerin arasında ee, evet gövel Örtek ile bitiriyoruz kazım birliğin bestesi gülşen kutlu söylüyor bu haftaki program bu kadar ee, gelecek haftaki programa seyahatnameyi bıraktık onu unutmuyoruz Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kal. I'm not afraid. Bunun faydaları hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakile.